3601, İntinsar, İntinşak, Mazmaza, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümpürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler. 3602, İntinsar, İntinşak, Mazmaza, Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istiçhar yaparken gördüm. Bunu üç kere yapmıştı. 3603 İntinisar. İntinşak. Mazmaza. Talha İbnu Musarrif an Ebi Hice Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına girdim. Adrest alıyordu. Su yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve İstinşak'ın arasını da ayırmıştı. 3.604 İntinsar İntinşak Mazmaza H.Z. Ali radıyallahu anhtan anlatıldığına göre Su istemiş ve mazmaza ve İstinşak yapmış. Sol eliyle sümkürmüş sonra da Resulullah aleyhissalatu vesselamın temizliği böyleydi demiştir. 3.605 Sakal ve parmakları hilallemek Osman İbn Affan da anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve selam sakalını hilal yol idi. 3606 Sakal ve parmakları hilallemek. Hz. Enes bi rahmetullahi an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam abdest alınca bir avuç su alır. Onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti derdi. 3607 Sakal ve parmakları hilallemek Müstevrid İbn Mes'ud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalniyordu. 3608. Sakal ve parmakları hilallemek Lakit İbn Sabr radıyallahu an anlatıyor. Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, bana abdestten haber ver ve Vesselam. Abdesti tam al. Parmaklar arasını hilalle. İstin şakta mübalığa yap. Oruçlu olursan mübalığa yapma buyurdu. 3609. Sakal ve parmakları hilallemek. Ve birin turnuarı Zadiyallahu An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam abdest aldı. Bu esnada elini kulaklarının hücresine soktu. 3610. Sakal ve parmakları hilallemek. Nafi merhum anlatıyor. i̇bn Ömer. Kulakları için suyu parmağıyla alırdı. 3611. Adresli tam almak. Ebu Hüreyre Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Ümmetim. Kıyamet günü çağırıldıkları. Vakit adresin izi olarak nurdan bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırırsın. 3612. Abdesti tam almak. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Ebu Hübeyre Rab'i Allah'u an abdest aldı. Yüzünü yıkadı. Ellerini yıkadı. Ellerini yıkarken neredeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve neredeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim kıyamet günü abdest huzurlarındaki parlaklıkla gelir. Gelişi yukarıdaki gibi devam ediyor. 3613. Adresi tam almak. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: Resulullah aleyhissalatu ve selamı müminin ziyieti. Adresi yükseldiği yere kadar yükselir." 3614. Suyun miktarı. T Z N S an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir sadan 5 müdeye kadar olan suyla yıkanır. Bir mücu ile de abdest alırdı. Bir başka rivayete, Beş mekkuk ile yıkanır. Bir mekkuk i, -i e de abdest alırdı denmiştir. Bir diğer rivayete, Beş, Denmiştir. Tirmiz'in rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Abdest için iki rıfız su kafidir. Ebu Davud'un rivayetinde, Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve selam iki lütfu ihtiva eden kapla abdest alır. Bir ile gültilerdir denmiştir. 3615. Suyun miktarı. Sefin aradıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve bir sam miktarındaki su cennetten yıkar. Bir mülsuda abdestine yeterdi. 3616. Suyun miktarı. Ümû ammare'da El Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adres aldı. Bu maksatla kendisine içerisinde 3-2 mülk su bulunan bir kapı getirilmişti. Nisa'yı şunu ilave etmiştir. Şu ki, Ben, Aleyhisselatü Vesselam'ın kollarını yıkadığını ve onları olduğunu, kulaklarının iç kısmını mersih öğrendim. Ancak kulakların dışına da mersih bilmiyorum. 3617 Suyun miktarı Abdullah İbn Zeyd, radıyallahu an anlatıyor. Bize Resulullah Aleyhissalatu vesselam gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik. Onunla abdest aldı. 3618. Suyun miktarı Hubey İbn Ka'bede Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Abdest sırasında vesvese veren bir şeytan vardır. Adı El-Meylhan'dır. Öyleyse suyun ve esves sesinden kaçının. 3619. Mendil. H Z Ayher adıya anha anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam'ın adres aldıktan sonra kurulandığı bir bezli vardı. 3620. Mendil. H Z Muazzez Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selamı gördüm. Adres alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu. 3621 Dua ve besmele. ile H.Z. Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular. Adresli olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin adresliği ile adres değildir. 3622 Dua ve besmele. ile Rabah İbni Abdirrahman İbni Ebi Süfyan İbni Hüleytip Ance Diha An Ebiha'dan rivayete göre demiştir ki, ben Resulullah aleyhissalatu ve selamı işittim. Diyordu ki: Üzerine Allah'ın ismini zikre etmeyen kişinin adresi yoktur. 3623. Dua ve besmele. Ebubekirer adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı işittim. Diyordu ki: Kim adresinin başında Allahı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest huzurları temizlenir. 3624 Dua ve besmele. ile Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama geldim. Abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim. Allahüm mağfirli zendi ve vasili fidari ve barikliği filiz ki Allahım günahımı mağfret et. Evimi bana genişlet et. Rızkımı bana mübarek kıl. 3625. Yel, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ses ve koku olmadıkça abdest alınmaz. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Biriniz mescidde iken, Kabaları, Arasında bir yer hissetse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça dışarı çıkmasın. 3626. Yel, sizden biri. Karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüt içinde kalsa, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça merscidden çıkmasın. 3627 Yel, Ebu Davud da şöyle gelmiştir. Biriniz iken, dübüründe bir hareket hissetse ve adresinin bozulup bozulmadığı hususunda tereddüde düşse, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça merscidi terk etmesin. 3628 Yel, Abdullah İbn-i Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama. Namazda iken hayaline abdest bozuldu gibi gelen bir adamdan bahsedilmişti. Şöyle serman buyurdular. Sesi işitip kokuyu duymadıkça namazı sakın terk etmesin. 3629 Yel, Ebu Davud Bir rivayette şu ziyade bulunmuştur. Biriniz mescide girince kabaları arasında bir şey hissedecek olsa. Çıkanın sesini işitmedikçe sakın mescidden dışarı çıkmasın. 3630 Yel, Ali İbn-i Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki biriniz namazda yellenirse derhal namazdan çıksın. Adres alsın ve namazı iade etsin. 3631 Yel, bu hadisin tirmizdeki lafzı şöyle. Bir bedeli gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bizden bir kimse tölde bulunsa, azıcık bir yer kaçırsa, suyu da az ise ne yapmalıdır diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam! Sizden bir yerlenecek olursa adres alsın. Kadınlara da arkalarından temas etmeyiniz. Bilesiniz ki Allah hakkın sorulması ve açıklanmasıyla ilgili hususlar da sizden utanma talebinde bulunmaz. 3632 Mezi Muhammed İbn-i anlatıyor. H.Z. Ali radıyallahu anh dedi ki. Ben meclisi akan bir kimseydim. Bunun hükmü hususunda kızı hanımın olması sebebiyle Resulullah aleyhissalatu vesselama soramamıştım. Mikdat İbn-i Esvet radıyallahu anh'a söyledim. O sordu. Şu cevabı almıştık. Meclisi gelen kimse zekarını yıkar ve adres alır. 3633 Mezi Muhatta ve Ebu Davud'un rivayeti erinde miktat şöyle demiştir. H.Z. Ali radıyallahu anh. Bana. Kendisi için Resulullah'tan. Kadınına yakınlaşınca mevzisi akan kimseye ne gerektiği hususunda sormamı söyledi. Ali ilaveten dedi ki. Zira yanımda Resulullah aleyhissalatu vesselamın kızı var. Bu sebeple bizzat sormaktan utanıyorum. Miktat der ki. Ben bu mesele hakkında Resulullah aleyhissalatü ve ama sordum. Şu cevabı verdi. Biriniz buna rastlarsa tercihine suyla yıkasın. Namaz adresli ile adres alsın. Ebu Davud bir başka rivayette şu ziyadeyi kaydeder. Zekerini ve iki husiyesini yıkasın. 3634 Nezi? Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayeti şöyledir. H.Z. Ali radıyallahu anh dedi ki. Ben mezisi akan bir kinseydim. Yıkanmaya başladım. Sonunda sırtım çatlayacak hale geldim. Durumu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a zikrettim ve ona zikredildi. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam. Öyle yapma. Her seferinde yıkanma. Meziği gördün mü? Zekerini yıka. Sonra da namaz abdresiyle abdest al. Ancak beni atacak olursan o zaman yıkan buyurdular. 3635. Nezi Sehl İbnü Üneyz Rabbiye Allahu an anlatıyor. Ben nezi akıntısından epey bir sıkıntı da Bu yüzden sık sık gusül yapıyordum. Sonunda Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a e bu husustan sordum. Bana meziden dolayı sana abdest kafidir buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, ey eden meziden ne yapmalıyım? dedim. Bir avuç su alıp bunu, mezzinin değdiğini zannettiğim yerlerde serpilen sana yeterlidir cevabını verdi. 3636 Mezi, Abdullah İbn-i Saad el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselamdan guslu gerektiren şeyler nelerdir? Sudan sonra olan sudan sordum. Şu cevabı verdi. Bu mezidir. Her erkek mezi ifraz eder. Mezi akınca sercini ve husyelerini yıkarsın. Ve namaz de adres alırsın. 3637 Mezi H. Z. Ömer Rabiallahu An anlatıyor. Ben de meziyi, kendimden ipek ipi gibi iner görürdüm. Öyleyse bunu sizden biri görünce telaşlanmayıp zekerini yıkasın ve namaz adresiyle abdest alsın. Burada meziyi kastetmiştir. 3638 Kusmuk Ebu Derda Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam selam bir keresinde kustu ve abdest aldı. Madan der ki, Resulullah aleyhissalatu ve selamın azadlısı Sevbanda diye Allahu anh ashan camille rasadım. Bu meseleyi ona hatırlattım ve ondan mahiyetini sordum. Şu cevabı verdi. Doğru söylemiş. O zaman abdest suyunu da Resulullah aleyhissalatu ve selamın kendilerine ben dökmüştüm. 3639 Kan, Nisver İbn-i anlattığına göre, Ömer İbn-i Hattab Rabiyallahu Anh'ın hançerlendiği gece huzuruna girdi ve Ömer'i sabah namazı için uyandırdı. Ömer Rabiyallahu Anh, Namazı terk edenin İslam'dan, Nasip yoktur. Buyurdu. Sonra Ömer, Yarasından kan aktığı halde namaz kıldı. 3640 Kan, H Z Cebir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selamla birlikte daha Turlikarazesine çıktık. Askerlerden bir kişi, müşriklerden birinin hanımına temasta bulundu. Kocası da, Muhammed'in asabından kan dökmeden geri dönmeyeceğim diye yemin etti. Evinden çıkıp Resulullah aleyhissalatu ve re selamı takibe koyuldu. Resulullah aleyhissalatu ve re selam bir verdi, mola verdi ve. Kimizi nöbet tutup koruyacak? diye sordu. muhacir ve Ensar'dan birer adam vazifeyi üzerine aldılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bunlara şu geçidin girişini tutun orada bekleyin diye ferman buyurdu. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Muhacir'den olanı yattı. ensarı ile namaz kılmaya başladı. Derken takipçi adam da oraya geldi. Namazdaki nöbetçinin silöertini görünce anladı ki, ''Bu, askerlerin koruyucusudur.'' Derhal bir ok ve o, ok. Eliyle koymuşcasına hedefini buldu. Ensari oku çıkarıp namazına devam etti. Müşrik isabet ettiremedi düşüncesiyle atmaya devam etti. Öyle ki üçüncü okunu da attı. Ensari ile yaraya aldırmadan aynı şekilde namazına devam etti. Bir müddet sonra arkadaşı uyandı. Müşrik bunların iki kişi olduğunu görünce yerinin farkına vardıklarını anladı ve kaçtı. Muhacirden olan zat, ensarı arkadaşındaki kanı görünce, Allah sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın diye sordu. Arkadaşı, öyle bir sure okuyordum ki, kesmek istemedim diye cevapladı. 3641 Kadına değmek, H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah, ve Vesselam kadınlarından birini öptü. Sonra dönüp namaza gitti. Adres tazelemedi. Uve Ahimeullah der ki, kendisine, bu, sizden başka bir hanımı olmamalı dedim. Hazreti Ayşe gülmekle cevap verdi. 3642 Kadına değmek. İbn Ömer radıyallahu anhümayin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Erkeğin hanımını öpmesi ve ona eliyle dokunması hep gülemese değmez sayılır. Öyleyse kim hanımını öperse veya eliyle dokunursa abdest alması gerekir. Bu rivayetin bir benzeri i̇bn Mesud'dan gelmiştir. 3643 Kadına değmek übeyb İbnu i̇bn Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Bir kimse hanımıyla cima yapsa fakat imza olmasa yıkanması gerekir mi? Kadına değen kısmını yıkar. Sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdular. 3644 tercih de yemek Tavk İbn-i Ali an anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına geldik. Biz huzurlarında iken bir adam geldi. Sanki o bir bedevi idi. Ey Allah'ın Resulü! Dedi. Kişi abdest aldıktan sonra zekene dersene gerekir Adresi bozulur mu? Bozulmaz mı? Resulullah aleyhissalatu ve selam şu cevabı verdi. O, kendisinden bir parça değil midir? 3645. Terzi de yemek. Müsredin tü saffan radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Zeker den abdest almadıkça namaz kılmasın? 3646. Terzi de yemek. Musa i̇bn Sa'id Sa'd ibni bakkas radıyallahu anh anlatıyor. Ben, Sa'd İbni Ebi Vakkat radıyallahu anh'a Kur'an tutuyordum. Bir ara karşındım. Saat, Her. Havle Zeker'ine değdim Dedi. Ben evet deyince. Kalk. Abdest al. Emretti. Ben de gidip abdest alıp geri döndüm. 3647. Terzi de yemek. Nafi Rahimullah anlatıyor. Ben. Bir sefer sırasında İbni Ömer radıyallahu anh ile beraberdim. Güneş doğduktan sonra onun abdest alıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine, bu, şimdiye kadar kıldığınızı hiç görmediğim bir namaz, dedim. Şu açıklamayı yaptı. Sabah namaz kılmak üzere abdest aldım sonra tercihime dokundum. Sonra da abdest almayı unuttum ve namaz kıldım. Şimdi bu durumu hatırlayınca yeniden abdest alıp namazımı iade ettim. 3648 Uyku Bayılma Kendinden geçme. H. Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın ashabı uyurlar. Sonra abdest almadan namaz kılarlardı. Enes'ten bunu rivayet eden katı diye. Bu sözü Enes'ten izzat işittin mi diye sorulmuştu. Vallahi evet diye teyit etti. 3649 Uyku Bayılma Kendinden geçme. i̇m Ömer radıyallahu anh hümaden anlatıldığına göre. Oturarak uyur. Sonra kalkar. Abdest almadan namaz kılardı. 3650. Uyku. Bayılma. Kendinden geçme. H. Z. Ali Rab'iyallahu Ah anlatıyor. Gözler. Halkanın bağırdı. Öyleyse uyuyan abdest alsın. 3651. Uyku. Bayılma. Kendinden geçme. İbn-i Abbas Rab'iyallahu Ah'ımar'ın anlattığına göre. Resulullah aleyhissalatu ve selam seyredi halinde uyurken görmüş ve hatta Resulullah aleyhissalatu ve selam horlayıp solumuş. Sonra kalkıp abdest almadan namaz kılmıştır. İbn Abbas der ki: Ey Allahım Resulü dedim. Siz uyudunuz. Adresiniz bozulmuş olmalı değil mi bana? Şu açıklamayı yaptı. Abdest, yatarak uyuyama gerekir. Zira yatarak uyunca baş salları rahat basar 3652 uyku bayılma kendinden geçme bu beydulla ibnu abdillah ibnu ut anlatıyor tev azer buyru Allah'ın yanına girip kendisine bana resulullah aleyhissalatu ve selamın hastalığından bahsetmez misiniz dedim elbette dedip ve anlattı Develullah aleyhissalatu ve selamın hastalığı ağırlaşmıştı. Bir ara, halk namazı kıldı mı diye sordu. Hayır ey Allahın vezülü, sizi bekliyorlar dedik. Benim için liyene su koyun emrettiler. Dediğini yaptık. Yıkandılar. Sonra kalkmaya çalıştı. Ancak üzerine baygınlık geldi. Az sonra açıldı. Tekrar, halk namazı kıldı mı diye sordu. Hayır. Ey Allah'ın Resulü. Sizi bekliyorlar. Dedik. Halk oturmuş. Yatsı yıkılmak üzere Resulullah ve selamı bekliyordu. Bu rivayet Buhari ve Müslim tarafından tahriş edilen uzunca bir rivayetten bir parçadır. 3.653 Uyku. Bayılma. Kendinden geçme. Esma bintu Ebi Bekra bi Allahu anhüma. Küsuf namazıyla ilgili rivayetinde der ki. Ben de Resulullah'a uyarak namaza durdum. Namazı öylesine uzattı ki üzerime baygınlık geldi. Başımın üzerine su dökmeye başladım. Urve Rahimeullah der ki: Adres almadı. 3654. Adres gerektiren, Ebu Hüreyre'ye diyor Allahu amm'ten nakledildiğine göre Ebu Hüreyre mescitte adres alırken yanına Abdullah İbnu Karız gelir. Ona Ebu Hüreyre şu açıklamayı yapar. Bir keş kurumuş çökelek parçası yedim. Bu sebeple abdest alıyorum. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın dediğini işittim. 3.655 Abdestin terki İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam koyun bu yedi ve namaz kıldı. Abdest almadı. Buhari'nin bir başka rivayetinde Tencereden iyile etli kemik aldı denmiştir. Müslimin bir rivayetinde. Budu kemirdi. Sonra namaz kıldı. Adres tazelemedi denmiştir. 3.656 Adresin terki. An-ı İbni Ümeyye'dan-ı Radiyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Elindeki koyun budundan parça kesiyordu. Ezan okundu. Hemen etliliği bıçağı bırakıp namaza koştu adres almadı. 3657 adresin terki. Hz. Cabir Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam çıktı. Beraberinde bende. de vardım. Ensar'dan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak taze hurma getirdi. Ondan yedi sonra öğle için adres aldı ve namaz kıldı. Sonra namazdan ayrıldı kadın ona koyunda arta kalan bir şeyler getirdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu da yiyip ikindiye yıkıldı. Bu sırada abdest almadı. E bu davu beyne sayinin rivayetinde Resulullah'ın son iki icraatından biri ateşin değiştirdiğinden abdest almayı terk etmekti denmiştir. 3658. Abdestin Terki bu beyt İbn el-Muradi anlatıyor. Abdullah İbnü Haris İbnü de sallallahu aleyhi Nısır'a yanımıza geldi. Kendisi Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın asyalından idi. Nısır camiyle şu hadise anlatırken işittim. Ben öyle hatırlıyorum ki, Resulullah ve Vesselam'la bir adamın evinde oturan, yedi kişiden yedincisi veya altıdan altıncısıyım, derken Bilal Radıyallahu anh geçti ve ezan okudu. Biz de çıktık. Giderken bir adama uğradık tenceresi ateş üstündeydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona. Tenceren yeterince pişti mi? Diye sordu. Adam. Evet. Annem babam sana feda olsun dedi. Resulullah bunun üzerine bir parça aldı. Çiğnemesi devam ederken namaz için istitah tekbiri aldı. Ben bu sırada ona bakıyordum. 3.659 Adresin terki Yüreid İbn Numan da biyallahu an anlatıyor. Hayber seferine Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan sahaya vardığımız zaman Resulullah aleyhissalatu ve selam ikindi namazını kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kabuk getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu. Resulullah aleyhissalatu Vesselam da. Biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat adres almadı. 3660. Adresin terki. H Z an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam süt içti. Ne mazmaza yaptı. Ne adres aldı. Namazını kıldı. 3661. D etleri. Cabi İbn-i Semure radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek, ''Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?'' diye sordu. ''Dilersen abdest al, dilemezsen alma.'' diye cevap verdi. Adam bunun üzerine, ''Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?'' diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sefer, ''Evet.'' Deve eti sebebiyle abdest al cevabını verdi. Adam, tekrar, koyun ağıllarında namaz kılayım mı? diye bir başka sual sordu. Evet, cevabını aldı. Tekrar sordu. Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı? Hayır, buyurdu ve selam. 3662, deve etleri. Ebu Davud ve Tirmiz'i de vera Allah'u anh'ın rivayetlerine göre Resulullah ve selam şöyle demiştir. Deve ağırlarında namaz kılmayın. Çünkü onlar şeytandandır. Koyun ağıllarından soruldu. Oralarda kılın. Çünkü onlar berekettir buyurdular. 3663 Müteferrik Hadisler İbn-i Mesud Allah'u anh anlatıyor. Biz Yollarda ayağa basan pislik sebebiyle abdest tazelemezdik. 3664 Müteferrik Hadisler Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Bir adam izarını sarmış olarak namaz kılarken Resulullah aleyhissalatu ve selam ona. Git, abdest al serman buyurdu. Adam gitti abdest aldı. Sonra şerif tekrar namaza durdu. Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrar git, adres al, emretti. Adam gitti, adres aldı, geri geldi. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, ona niye adres almasını emir buyurdunuz?" diye sordu. O dedi, izarını sarkıtmış olarak namaz kılıyordu. Allah, izarını sarkıtan erkeğin namazını kabul buyurmaz. 3665 Mest üzerine mest etmek, Muğire İbni Şubey adıya Allah'u an anlatıyor. Ben Resulullah ve Vesselam'la beraberdim. Bana, ey Muğire, su kabını al. Emretti. Ben de onu aldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tenhaya gittik. O benim gözümden kalboldu. Kazayı hacet yaptı. Geri döndü. Üzerinde Şami bir cübbe vardı. Abdest almak için hazırlık yaptı. Cümbesinin yiyenlerini çemreyip kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak yenler dardı. Ellerini yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cümbeyi sırtına koyup kollarını alttan çıkardı. Ben su döktüm. Namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine mesle etti. Sonra namaz kıldı. 3666 Mest üzerine mesle etmek Bir diğer rivayette Mestlerimi çıkarmada yardımcı olmak için eğildim. Bana. Bırak onları. Zira ben. Abdestli olarak mestlerimi giyindim buyurdu ve üzerine mest etti. 3667 Mest üzerine mest etmek. Müslim merhumun bir diğer rivayetinde. Resulullah aleyhissalatu vesselam mestleri. Başının ön kısmı alnı ve sarığı üzerine mest etti denilmiştir. 3668 Mest üzerine mest etmek, da Davud'un bir diğer rivayetinde, Resulullah, ve Vesselam mestleri üzerine mest etmişti. Ben, Ey Allah'ın Resulü, Yoksa unuttunuz mu? Dedim. Bilakis, Dedi, Belki sana unutturuldu. Aziz ve Celil olan Rabbim, Bana böyle emretti. 3669, Mest üzerine mest etmek, H.Z. Bilal abi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam mestsleri ve örtüsü üzerine mestsetti. 3670. Mest üzerine mests etmek. E bu davudun rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selam ihtiyacı için araziye çıkardı. Ben de ona su taşırdım. Kazâmi hacet yapınca abdest alırdı. Bu sırada sarğı ve botları üzerine ederdi. 3671. Mest üzerine mest etmek. Bu üveyde İbn Muhammed İbni Ammar İbni Yasir anlatıyor. Cabi İbn Abdullah Cabi Allahu Anha mest üzerine. Mestetme hususunda sordum. Ey kardeşimin oğlu. Bu sünnettir buyurdu. Bunun üzerine sarık üzerine mestetme hakkında sordum. Saça mestet diye cevap verdi. 3672. Mest üzerine mest etmek. Celir İbn-i Abdillah el-Becelir anlattığına göre, Celir, abdest alıp mestleri üzerine mest edince, kendisine, mest üzerine mest yapıyorsun diye sormuşlardır. O da, evet demiştir, ben Resulullah aleyhisselatu ve selamı gördüm. Beylet sonra abdest aldı. Sıra ayaklarına gelince, yıkamayıp mestlerinin üzerine mest etti dedi. Ama ki, İbrahim nihai dedi ki: Bu hadis Abdullah İbn Mesud'da yer alıyor. Allahu an gün ashabını taa çık gün hayret ediyordu. Çünkü Celal-ı Sadıq Allahu Müslüman oluşma Ayet-i Suresi'nin sonra idi. 3673 mest üzerine mest etmek. Ebu Davud'un rivayetinde Celal şöyle demiştir: Mest etmekten beni ne olu koyacak? Zira ben Resulullah ve selamı meslelerken gördüm. Bu sözü üzerine gelire. Bu, Maide Suresinin üzülünden önceydi dendi de şu cevabı verdi. Hayır. Ben kesinlikle Maide Suresinin üzülünden sonra Müslüman oldum. 3674. Mesle üzerine mesle etmek. H.Z. Gireyde Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam. Yekenin fethedildiği gün, beş vakit namazın hepsini tek bir abdestle kıldırı mestlerine mest etti. Hazreti Ömer radıyallahu an, bugün, hiç yapmadığım bir şey yaptın, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, am'den bilerek yaptım ey Ömer cevabını verdi. 3675. bin altı üzerine mest etmek, heze bu yere radıyallahu an anlatıyor. Vesulullah aleyhi Salatu ve Selam adres aldı ve çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine mezsetti. Ebu davu der ki İnu Medi bu hadisi rivayet etmezdi. Çünkü Muhiire Abyallahu amten dilinine göre Aleyhissalatu ve Selam mezslerine mezsediyordu. Yine Ebu davu der ki bu hadis Ebu Musa el işariyle Abyallahu an tarafından da rivayet edilmiştir. Aleyhissalatu vesselam çorapları üzerine mesih Ancak bu rivayet mutasıl ve kuvvetli değildir. Zayıftır. Ebu Davud der ki: Çorap üzerine Ali İbni Ebi Halid İbnu Mes'ud, Berâ İbnu Azib, Enes İbnu Malik, Ebu Ümame, Seh İbnu Sa'd ve İbn Pure, İsrâbiyelallahu anhu, ecmain, ecmain de mesih bu tatbikat Ömer İbn-i Hattab ve i̇bn Abbas radıyallahu anh'ından da rivayet edilmiştir. 3676 Mest üzerine mest etmek, Ez İbn-i S.S. Sakasi radıyallahu anh anlatıyor. Ben, Resulullah aleyhissalatu ve bir kavmin kuyusuna gelmiş. Adres alırken gördüm. Adresini aldı. Ayakkabılarına ve ayaklarına mest etti. 3677 Mest üzerine mest etmek, Muhterrem Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Mersin üst ve aşağı kısımlarını mest ederdi. 3678. Mest üzerine mest etmek, Ebu bu davudun rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selam mestslerinin sırtlarına mest ederdi. Tirmizinin bir başka rivayetinde de böyle denmiştir. 3679. Mesut üzerine mesut etmek, <gülüyor> h z a <invoke> buyurdular ki, eğer din insanın fikrine göre olsaydı, mesutun altını mesut etmek, üstünü mesut etmekten eva olurdu. Ancak, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın mesutun üstünü mesut ettiğini gördüm. 3680, mesut üzerine etmek, bir başka rivayette şöyle gelmiştir. H.Z. Ali radıyallahu anh'i adres alırken gördüm. Ayağının sırtını mezhetti ve dedi ki, Eğer ben Resulullah aleyhissalatu selamı böyle yapar görmeseydim ayağın altını mezh daha layık düşünürdüm dedi. 3681 Mest üzerine mezh etmek, bir diğer rivayette de şöyle gelmiştir. Ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ayağın üstünü mezh görünceye kadar, daima, Altını mesle etmenin evi olduğunu düşünürdüm. 3682 Mesle üzerine mesle etmek Şüreyh İbni Han anlatıyor. H.Z. Ayşe Rabiyallahu Anha'ya mesle üzerine mesle etmekten sormaya geldim. Bana Sana Ebu Talib'in oğlu H.Z. Ali radıyallahu Anha'yı tavsiye ederim. Git ona sor. Zira o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte seyahatlerde bulunmuştur dedi. Bunun üzerine gidip ona sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mes'in müddetini yolcu için 3 gün 3 gece tuttu. Bu kim için 1 gün 1 gece tuttu? 3.683 Mes üzerine mes'in etmek, Sassan İbn-i an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam yolcu olduğumuz zaman, bize mestlerimizi üç gün üç gece, cenabet hali dışında küçük ve büyük abdet bozma, ve uyku sebebiyle çıkarmamanızı emrederdi. 3684 Mest üzerine mest etmek, Ubey İbni İmare Allah'u Am ki bu sahabi, Resulullah ve Vesselam ile birlikte her iki kıbleye namaz kılan ilklerdendir anlatıyor. Bir gün Resulullah, ve Vesselam'a gelerek sordum. Ey Allah'ın Resulü, Meslerimin üzerine mesle mi? Evet. Buyurdular. Ben tekrar. Bir gün mü? Dedim. Bir gün. Buyurdular. Ben tekrar. İki gün olsa. Dedim. İki gün. Buyurdular. Ben tekrar. Üç gün olsa. Dedim. Evet. Dilediğin kadar. Buyurdular. 3685. Mest üzerine mest etmek. Bir rivayette de hatta yediye kadar ulaştı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Sonunda. Evet. Sana uygun geldiği kadar buyurdular. 3686. Mest üzerine mest etmek. Huzeyme İbnu Sabit Radıyallahu An. Anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki. Mes üzerine mesut müddeti yolcu için üç gündür. Bu kim için bir gün bir gecedir bir başka rivayette? Şu gelmiştir. Biz bu müddetin uzatılmasını talep etseydik. Bize mutlaka uzatırdı. 3687 Teammüm H Z radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamla bir seferde beraber gidik. Beyden Ahmelki'ye veya Zatulce'ye işlenen yere gelmiştik ki benim bir kolyem kopya yukarı kayboldu. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu aramak için kaldı. Onunla birlikte herkes orada kaldı. Bir su başında da değillerdi. Üstelik beraberinde su da yoktu. Halk Hazreti Ebu Bekir Allahu anh'e uğrayıp, Ayşe'nin yaptığını gördün mü? Hem Resulullah'ı hem de herkesi burada oyaladı. Bir su başında değiller. Beraberinde su da yok demişler. Resulullah başını dizlerimin üzerine koymuş uyurken Ebu Bekir Allahu ançıka geldi. Sen Resulullah aleyhissalatu ve selamı da halkı da burada hapsettin. Bir su başında değiller. Beraberinde su da yok diyerek. Babam beni azarladı ve Allah'ın dilediğince başka şeyler de söyledi. Öfkesini daha da yenemeyip eliyle böğrüme böğrüme dürterek canımı yaktı. Resulullah'ın başı dizimin üzerinde olduğu için kırılmamamaya çalıştım. Resulullah Aleyhissallatu ve Selam sabaha kadar susuz olarak uyudu. Sabah olunca Allah Khaled Hazretleri Temmüm ayetini imza buyurdu. Su bulamazsanız temiz toprağa Temmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mersedin. Allah size sorluk yapmak murat etmez. Bilaki sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ola ki şükredersiniz. Maide 6. Hüseyd İbn-i ki ki akabe biyatına katılan gibilerden biridir dedi ki. Ey bu Bekr ailesi. Bu sizin ilk bereketiniz değildir. H. Z. sözüne devam ederek dedi ki. Bindiğim deveyi dürtüp kaldırdım. Kaybolan kolye altında çıktı. 3688 Temmün Ebu Davud'un rivayetinde Hazreti Ayhe Rabiallahu Anha der ki Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Hüseyd İbn-i Hudav Rabiallahu Anha Hazreti Enesi Hazreti Ayhe Rabiallahu Anha'nın kaybettiği kolyeyi aramaya gönderdi. Bu esnada namaz vakti girdi. Adretsiz namaz kıldılar. Gelip durumu Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'a haber verdiler. Bunun üzerine teyemmüm ayeti indirildi. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Üseyd, Hazreti Aişe'ye, Allah sana rahmetini bol kılsın. Senin başına hoşlanmadığın her ne gelmiş ise onda Allah senin içinde Müslümanlar içinde bir felat sıkıntıdan kurtulma kılmıştır dedi. 3689 Teyemmüm, Ammar İbni Yasir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Beraberinde Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu bir seferde Ulatul Ceyşman mevkide geceleyin istirahat molası vermişti. Bu esnada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yemen boncundan mamul kolesi koptu. Bunun aranması, askerleri yolundan alıkoydu ve sabah aydınlığı girdi. İnsanların yanında su yoktu. Hazreti bu Bekir radıyallahu anh Ayşe'ye kızdı ve hatta Herkesi yolundan alıkoydun. Yanlarında su da yok diye çıkıştı. Derken Allah-u Teala Hazretleri, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a, temiz toprakla temizlenme ruhsatını indirdi. Bunun üzerine Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la kalkıp ellerini kaldırdılar. Topraktan hiçbir şey almadılar. Yüzlerini ve omuzlarına kadar ellerini mersi ettiler. Ellerinin içlerinden, de koltuk altlarına kadar mesle ettiler. Ebu Davud'u ziyade de bulunmuştur. Bir hadiste İbn-i der ki, Alimler bu hadise itibar etmediler. Ebu Davud der ki, Hadisi, i̇bn İshak da böyle rivayet etti ve rivayette i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan onun iki vuruş zikrettiğini kaydetti. Nisai'nin bir rivayetinde, Topraktan hiçbir şey çırpmadılar denmiştir. 3690, temmüm, Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Ashab, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte sabah namazı için toprakla merslendiler. Bu maksadla avuçlarını toprağa vurup toprakla üzerine bir defa mersl Sonra tekrar dönüp avuçlarını toprağa bir kere daha vurup, ellerinin tamamı ile ellerinin içlerinden koltuk altlarına, omuzlarına kadar mersl ettiler. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde, İbn-i Dirseklerinin yukarısına kadar, Demiştir, 3691, Teemmüm, Şakik merhum anlatıyor, Ben, Abdullah İbnu Mesud ile Ebu Müsar adıya Allah'u an arasında arasındaydım, Ebu Musa, İbnu Mesud'a, Ey Ebu Abdurrahman Bir adam cümüp olsa ve bir ay boyusu bulmasa ne yapar, Namazı nasıl kılar, ne dersin diye sordu. Suyu bir ay bulamasa da temmüm etmez. Dedi. Ebu Musa. Pekala Maide suresindeki şu ayete ne dersin? Su bulamazsanız temiz bir toprakla temmüm edin. Yüzlerinizi, ellerinizi onunla mezh edin. Maide. 6. Abdullah şu cevabı verdi. Bu ayette Asya var ruhsat verilmiş olsaydı. Çok geçmeden su soğuyunca da toprakla temmüm etmeye yeltenilerdi. Ebu Musa da ona. Siz, temmimi bu sebeplemi hoş bulmuyorsunuz? Dedi. i̇bn Mesud, evet deyince, Ebu Musa, Abdullah'a, sen Ammar'ın Hazreti Ömer radıyallahu anhum'a ne dediğini duymadın mı? Dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam beni bir vazifeyle yola çıkarmıştı. Sefer esnasında cümük oldum. Suda bulamadım. Bunun üzerine hayvanların bulanması gibi ben de toprağa bulandım. Sonra Resulullah ve Re Vesselam'a gelip durumu kendisine ettim. Bana, sana şöyle yapman kafiydi dedi ve gösterdi. İki avucuyla yere bir vurdu. Sonra avuçlarını çırptı. Sonra soluyla sağ avucunun sırtını veya sol avucunun sırtını sağ avucuya mezhetti. Sonra da onunla yüzünü de etti 3692. Temmüm, Müslim'in rivayetinde Resulullah ve Vesselam şöyle demiş olmalı. Ellerinle şöyle yapman sana yeterdi. Sonra bizzat göstererek ellerini bir kere yere vurdu. Sonra soluyla sağını, yani avucunun içini ve dışını etti Abdullah da. Görmedin mi? Ömer Allahu anh. Ama radıyallahu anh'ın sözüne kanaat getiremedi dedi. 3693 Teammüm Bir diğer rivayette şöyle geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Senin şöyle yapman sana yeterdi buyurdular ve göstermek için ellerini yere vurup çırptı. Yüzünü ve avuçlarını etti. Bu sahihinin ibaresidir. 3694 Teammüm Abdurrahman İbni Ebze anlatıyor. Bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anh'e gelerek, ''Ben cümbük oldum. Suda bulamadım ne yapayım?'' diye sordu. Hazreti Ömer, ''Namaz kılma!'' diye cevap verdi. Orada bulunan anlar radıyallahu an söze. Girip, ''Ey mininlerin emiri! Hatırlamıyor musun? Ben ve sen bir seriye de beraberdik. Cenabet olduk ve su bulamadık. O zaman sen namaz kılmamış.'' Ben ise toprağı bulanarak kılmıştık. Sonra bu durumu kendisini açınca, Aleyhisselatu vesselam bana, Ellerini yere vurup sonra üfleyip sonra onlarla yüzünü ve ellerini mershetten sana kasi yedi buyurdular dedi. Hazreti Ömer Allahu anh, Ey Ammar Allah'tan kork dedi. Ammar, Dilersem bu hadisi kimseye söylemeyeyim deyince, Hazreti Ömer, Vallahi asla, bu meselede seni altına girdiğin sorumlulukla baş başa bırakıyordum diye cevap verdi. 3695. Terimüm. Ebu Davud'da rivayet şöyledir. Sana şöyle yapman yeterli idi dedi ve göstermek için ellerini yere vurdu. Sonra anlar sürüp elleriyle yüzünü ve kollarının yarısına kadar ellerini meshet etti. Yine Ebu Davud'un bir başka rivayetinde sonra ellerini yere vurdu. Sonra birbirine vurarak yapışan toprak parçalarını çırptı. Sonra yüzünü ve kol kemiğinin ortasına kadar kollarını meshet etti. Dirseğe ulaşmadı. Bütün bu mes ameliyesini yere bir vuruşta yaptı. Bir diğer rivayette dirseğe kadar bağlanmıştır. 3696 telmim Bu hadisten tirmizi şu kısmı tahric etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisini anlara ve ellere teemmüm yapmasını emretti. Kirmizi der ki anların şöyle söylediği rivayet edildi. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte omuzlara ve koltuk altlarına kadar teemmüm ettik. 3697 teemmüm İmran İbnu Hüseyin radıyallahu adhu biha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir kenara çekilmiş halkla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü. Ey Hülan, halkla birlikte niye namaz kılmıyorsun? diye sordu. Adam, Ey Allah'ın Resulü, cenabet oldum. Suda yok deyince, toprağı kullan. O sana yeterlidir. Buyurdular. 3698. Temmum. Ebu Zerdiyal Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, 10 yıl boyu su bulamasa da. Temiz toprak Müslüman'ın abdest suyudur. Suyu bulunca, bedenini onunla meselesin. Zira bu daha hayırlıdır. 3699 Teemmüm, İdmi Abbas radıyallahu anhüma teemmümden sorulmuştu. Dedi ki, Allah-u Teala hazretleri, kitaplı mübinin de abdesti zikrederken şöyle buyurmuştur. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Teemmüm hakkında da şöyle buyurdu. Yüzlerinizi ve ellerinizi mersedin. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurdular. Kadın veya erkek hırsızın elini kesin. Hırsızın elini kesmede, sünnet bilekten itibaren avuç kısmı kesmektir. Bilek, dirsek alası kesilmez. Öyleyse. Teemmüm yapılacak kısım yüz ve bileğe kadar ellerdir. 3700. Teemmüm. Tarık anlatıyor. Bir adam cümüp oldu namaz kılmadı. Sonra Resulullah'a gelerek, durumu ona arz etti. Aleyhissalatu ve selam, isabet bir davranmışsın.'' buyurdular. Bir diğer dağ da olmuştu. Temmüm edip namazını kıldı. Sonra o da Resulullah'a gidip durumunu arz etti. Aleyhissalatu ve selam ona da aynı şeyi söyledi. ''Yani isabet bir davranmışsın.'' dedi.